Ağodu bellihi min al-shaytanin rajim. Bismillahi r-Rahmani r ya sied al vel ve Ve ila cemil al vel murselin. Ve ila cemil al-ambiyai. Ve al-hamdu güzel isimlerinden tanımaya çalışıyorduk. Allah'ın el esmaül al anlamaya çalışıyorduk. Kısaca bir daha, bir parça izah edeyim. Dinimizi öğrenmek için, Resulullah Efendimiz diri nasıl öğretmişse, nasıl anlatmışsa, öyle öğrenip, öyle tanımamız lazım. Daha önce birkaç sefer anlatmıştım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesiyle beraber otururken sahabe anlatıyor. Beyaz elbiseli bir adam geldi. Resulullah Efendimiz'in tam karşısında oturup dizlerini onun dizine dayadı. Ona iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sordu. Resulullah Efendimiz her seferinde cevap verdiğinde ona, o da tasdik ediyor, doğru söyledin ya Resulullah diyordu. Sonra direkt kalkıp çıktı, diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bu kimdir biliyor musunuz? Biz kimdir ya Resulullah dedik, bu Cebrail'dir dedi, size dininizi öğretmeye gelmişti buyurdu. Onu bana getirin dedi, biz peşinden gittik, adam yok olmuştu. Bu soruları sorarken, bu Sahih-i Buhari'de geçen birinci ciltte sayfa 57, hadisin numarası da 47'dir. Olduğu gibi almışız, olduğu gibi anlamak gerekir. Cebrail aleyhisselam Resulü Efendimiz'e soruyor. ''Men iman'' diyor. ''Kale el imanu en tu'min billah'' Resulullah Efendimiz buyurdu ki, iman, senin Allah'a Allah ile beraber iman etmendir.'' ''Tu'minu billah'' Allah ile beraber Allah'a nasıl iman etmemiz lazım? Allah'a isimleriyle iman etmemiz lazım. Allah'ın isimlerini sevmemiz lazım. O isimlerin bizde tecelli edip, o isimlerle beraber Allah'a iman etmemiz lazım. Tûmûn billah. Allah'a iman böyledir. Yoksa ben Allah'a inanıyorum, ben Allah'ı kabul ediyorum demek iman değildir. Allah'a Allah ile iman etmek. Allah'ın isimleriyle Allah'a iman etmek. Çünkü iman edebilmek için sevmek lazım. Sevmeden iman olmaz. Onun için Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. Sizden biri Allah ve Resulünü her şeyden çok, canından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız dedi. Ölçüyü koydu. Aynı şekilde ayet-i kerimede Allah buyuruyordu. İnsanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Oysa ki müminlerin, Allah'a iman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Yani şiddetli, her şeyden çok Allah'ı sevmedikçe iman olmuyor. Onun için Allah'a, Allah ile iman etmek gerekiyor. Allah'a, Allah ile iman demek, kendini tanımakla mümkündür. Eğer biri, Allah beni kendi nurundan yaratmış. nefehtu min ruhu. İnsana kendi ruhumdan nefettim. Kendi ruhumdan. Onun için, İnsan Allah'ın bütün isimlerini taşıyor üzerinde. Yani insanın görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi, merhamet etmesi, affetmesi, ikram etmesi, Allah'ın bütün isimleri bu şekilde onun üzerinde tecelli etmiştir. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmese zaten Allah'a halife olmaz. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu halifeliği Allah'ın isimleriyle yapar. Eğer Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmezse Allah ile Allah'a iman etmiş olmaz. Bir de ve melaiketihi dedi ve billikaihi Allah'a mülaki olmaya Allah'a kavuşmaya iman etmek imanın şartlarından bir tanesiymiş. Allah'a vasıl olmaya iman etmek ve Resulühi Resullerine iman etmek ve tu'min bil bahsi bir de dirilişe iman etmek öldükten sonra dirilip Allah'ın huzuruna çıkıp hesaba iman etmek buyurdu evet, Cebrail Sana bir daha sormuştu evet, Mel İslam İslam nedir diye sormuştu el الْاِسْلَامُ اَنْ Abdullah اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ bihi.' Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olmandır dedi. Evet, İslam'ın birinci şartı. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olmandır. Abd olmak demek, sevmek demekti. Peşinden koşup sürüklenmek demekti. Severek, sevdiğinin peşinden koşmak demekti. Abd kelimesinin kelime manası budur. Evet, Allah'ı seveceksin, Allah'ın rızası peşinde, dostluğu peşinde, cemali peşinde evet koşacaksın. Ve ona hiçbir şeyi şirk koşmadan, neyine şirk koşmadan, sevgide ona şirk koşmadan, hiçbir sevgiyi onun sevgisinin önüne koymadan, bununla beraber hiçbir sözü, hiçbir kelamı onun kelimesinin, ayetlerinin önüne koymadan ona abd ve tuqimus salate bir de namazı ikame etmen ve tutuz zekatel mefrude bir de farz olan zekatı vermendir ve tesumre ramazan bir de Ramazan'da orucu tutmandır dedi. Bu da İslam'ın şartıydı. Evet yani, Cebrail Aleyhisselam bir daha soruyor. Kale Men ihsan dedi. İhsan nedir ya Resulullah diye sordu. "Kale, "Ante <Sessizlik> Abdullah'e ke neke İhsan Allah'ı görüyor ona abd olmandır. Allah'i görüyor ona abd olma. Pein <Sessizlik> <Sessizlik> lem tekun terahu ve neke yarak." Her ne kadar sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünü bilerek onun seni gördüğü günü unutmadan yani Allah'ın huzurunda olduğunu tatman, hissetmen dedi. Bunun farkında olman. Bu da ihsandır. Alimlerimiz bunu zaten böyle parça parça anlatmaya çalışmışlardır. İmanı ı diye anlatmışlardır, İslam-ı fıkıh diye anlatmışlardır, i̇hsan da tasavvuf diye anlatmışlardır. Oysa ki bu üçü bir bütündür. Ne buyurmuştu Resulullah Efendimiz? O Cebrail'i size dininizi öğretmeye gelmişti. Üçü birden din olur, İslam dini olur. Bunlardan bir tanesi eksik olursa o din olmaz. İhsan olmazsa, ihlas olmaz. Eğer bir amel ihlassız yapılmışsa, Allah onu kabul etmez. Her amelin kıymeti, değeri, ihlasa göredir. samiyete göredir. Onun saflığına göredir. Onun için dinimizi, Evet, Resulullah Efendimiz'den öğreniyoruz. Allah'ın kelamından öğreniyoruz. Her bir insan için, her bir kul için dinini öğrenmek, Allah'ı tanımak, Allah'ın kelamını, Kur'an'ı anlamak hem dünyadan, hem dünyanın içindekilerinden hem daha kıymetli, hem daha değerli, hem de daha önde olmalıdır. Değilse, ahireti dünyaya tercih edememiş demektir. Eğer biri ahireti dünyaya tercih etmezse, Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? İnsanlardan öylesi var ki, Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur dedi. Yani biri eğer ahiretini dünyasının önüne koymamışsa, tercihini Allah'tan yana, ahiretinden yana, ebedi hayatından yana yapmamışsa, dünyayı ahirete tercih etmişse Allah onun için ne buyurdu onun ahiretten nasibi yoktur dedi. Hem de Rabbim bana ver diyor. Dünyayı istiyor. Onun için elimizi açtığımızda Rabbimizden ne istediğimize nasıl dua ettiğimize bakmamız lazım. Eğer duamızda ahiretimiz önde değilse bir sorun var demektir. Mutlaka onu düzeltmek lazım. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani dünyayı ahiretine kurban etmeyen, hayatını Allah yolunda feda etmeyi istemeyen ahireti cenneti alamaz dedi Allah. Allah cenneti satıyormuş. Neye karşılık? Hem mümin olacaksın, ben müminim diyebilmen için marını ve canını. Canını demek, hayatını demek. Vaktini, zamanını Allah yolunda cenneti almak için sarf etmen lazım ki onu Allah'tan alabilesin. Yoksa, yoksa cennet yoktur. Yoksa cennetin sadece hayalini kurmuş oluyoruz. Kim ne derse desin, geçerli olan Allah'ın hükmüdür. Biz kendimizi cennetli görebiliriz, başkaları bizi cennetli görebilir. Ama önemli olan Allah katında gerçekten cenneti hak etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Allah'ın rızasını, dostluğunu hak etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Geçerli olan Allah'ın verdiği hükümdür. Allah'ın verdiği hüküm bellidir. Neye göre bellidir? Kur'an'a göre bellidir. Allah kitabında neyi söylenmişse geçerli olan O'dur. Onun için kıyamet günü Allah bizi bu kitaptan sorumlu tutar. Bu kitaba göre, Kur'an'a göre de hesaba şeker. Ölçü olarak da, şahit olarak da önümüze kimi getirir? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı getirir. Ne kadar ona uymuşuz, ne kadar ona benzemişiz, ne kadar ona tabi olmuşuz. Allah'ın ölçüsü böyledir. Hesap böyle görülür. Evet geçen hafta Allah'ın Hakim ismini anlatmaya çalışmıştık. Ayetlerle anlatmaya çalışırken tam son bölüme gelmiştik. Vakit yetmemişti. iki saat olmuştu. Onun için Allah'ın Hakim isminden bir parça daha anlatayım. Sonra Allah'ın Kadir ismini, Allah'ın takdirini, kaderini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah hakimdir buyurdu ayet de Allah aziz ve hakimdir. Allah hikmet sahibidir. Hakim, hikmetle hükmeden, her hükmünde tam isabet kaydeden, her şeyi yerli yerinde yaratan işini husursuz, eksiksiz, katasız yapan demektir. Hekim aynı zamanda her işinde bir gayesi, bir amacı, bir muradi olan, her işinde mükemmel olan demektir. Hükmeden, hüküm veren, karar makamı demektir. Hakaniyetle hükmeden demektir. Allah'ın Hekim ismi. Allah hekimdir, her şeyi yerli yerinde yaratandır. Allah'ın hakim ismi kulda nasıl tecelli ediyor? Allah'ın hakim ismi bir kulda tecelli ettiğinde, Allah nasıl ki her şeyi yerli yerinde yaratmışsa, hakim olan insan da Allah'ın koyduğu yerde her şeyi görendir, anlayandır, onu yerinde koruyabilendir. Önce kendi yerini bilendir. Ben nerede durmalıyım? Allah'a göre. Ben neyim? Allah'a göre, Allah'ın emrine göre, muradına göre, hikmetine göre benim nasıl yaşamam lazım? Neyin peşinden koşmam lazım? Nasıl düşünmem lazım? Nasıl anlamam lazım? Nasıl yapmam lazım? Deyip Allah ile baktığında kendini olması gereken yere koymuştur. Ne demesi lazım yani? Eğer bir insanda Hikmet yoksa, hikmetin karşılığı zulümdür. Kendisine zulmetmiştir. Allah onu nereye koymuşsa, orada durmuyorsa kendine zulmetmiştir. Başkalarını orada görmüyorsa, oraya koymuyorsa başkalarına zulmetmiştir. Herhangi bir şeyi yerine koymuyorsa, Allah'ın koyduğu yerde o durmuyorsa, onun yanında, onun gönlünde o o eşyaya, o şeye zulmetmiştir. Mesela kendine hikmetle baktığında Allah onu nereye koymuş? Allah insan için yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Kul insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesiymiş. Önce kendisine Allah'ın halifesi, Allah'ı yeryüzünde temsil eden, nazarıyla nazar etmesi lazım ki kendisine hikmetle bakmış olsun. Sadece kendine değil, bütün insanlara böyle bakması gerekiyor. Eğer insanlara böyle bakmıyorsa, İnsanlara zulmetti. Neyle zulmetti? Bakışıyla. Allah'ın ona verdiği kıymeti, değeri veremedi demektir. Allah'ın onu koyduğu yere onu koyamadı demektir. Onu yerinden etti demektir. Kerremnâhu beni Adam. Biz beni Ademe, insana insanı mükerrem kıldık. Ona tekrar tekrar ikramda bulunduk. Allah insana ikramda bulunmuş neyi ikram etmiştir nefet min ruhu en büyük şerefi bahşetmiş kendine halife kılmış evet ruhundan nurundan ona nef etmiş insan çift yönlü bir varlıktır bir bedeni vardır beden ruha binektir asıl insan neymiş Allah'ın nefetiy ruhmuş yani hazreti insanmış Allah'ın nurundanmış onun için melekleri ona secde etti Allah melekleri nef ettiği ruhtan dolayı secde ettirdi. Onun için ne buyuruyordu? Ben ona ruhumdan nef ettiğim zaman hepiniz toptan ona secde edin dedi. İnsana secde edin dedi. Bu secdeyi melekler her bir insan için tek tek yapmıştır yalnız. Allah öyle buyurdu. Bir tek Adem'e değil, beni Adem'e dedi. İnsanı biz yarattık, onu biz tasvir ettik suretlendirdik suret verdik şekil verdik ruhumuzdan nef ettik sonra meleklere Adem'e secde edin dedi. Her biri bir Adem dedi. Evet. İnsanı en güzel en kovamında yarattık dedi. En kamil olarak yarattık dedi. En ahsen üzere en güzel kıvamda, en kamil kıvamda yarattık dedi. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdik dedi. Her şeyin varlığı insandan dolayıdır. Allah varlığı insan için yaratmış. Allah öyle buyuruyor. Ve yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini de insanın hizmetine vermiş. İnsan Allah insanı nereye koyuyor? Koymuş onu anlatıyoruz. Önce Allah onu nereye koymuşsa evet orada durmalıdır. Eğer insan hikmetle bakarsa Allah'ın üzerindeki muradını anlarsa, Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi anlarsa, Allah'ın büyüklüğünü anlarsa, kendi şerefini anlarsa dünya varlık karşısında küçülür. Ama bunu anlamazsa Evet, dünya, varlık, madde, pul, para, mevki, makam ne olur? Gözünde büyür, onun karşısında ezilir. Bu durumda hikmete bakmamış, hikmet ehli olmamıştır. Allah'ın hekim ismine iman etmemiş demektir bu. Eğer iman etseydi ne olurdu? İman etseydi Allah'ın hekim ismini severdi. Dolayısıyla... Allah'ın hekim ismi onda tecelli ederdi. O da hikmet ehli olurdu. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah kime hikmet vermişse pek çok hayır vermiş. Hayren kesira. Allah bir şeye çok dediyse ona göre hesap etmek lazım. Ama kime hikmet vermemişse o kendine zulmetmiştir. O hikmeti kabul edememiş demektir. Böyle biri insana bakarken, kendine bakarken evet nasıl bakıyor? Bu hazreti insandır. Allah bunu kendi nurundan yaratmış. Bunu kendine halife yapmış. Allah bunu seviyor. Bu Allah'ın dostluğuna evet, layık biridir. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Mümin Allah'ı her şeyden çok sevendir. Kim Allah'ı her şeyden çok seviyorsa o velidir. Allah'ın koyduğu ölçü budur. Yoksa veli öyle keramet sahibi olan değildir. Ölçüyü Allah koyuyor. Kim Allah'ı her şeyden çok seviyor ve tercih etmişse o velidir. Allah ona velim diyor, ona mümin diyor. Ama eğer Allah'ı her şeyden çok sevmiyorsa Allah ona ne velim diyor ne de mümin diyor. Ne buyuruyor de ayet-i kerimede? Bir kısım insanlar Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip biz iman etmeye geldik diyorlar. Resulullah Efendimiz onlara imani anlatıyor, İslami anlatıyor, ihsani anlatıyor. Onlar da diyorlar ki biz iman ettik. Allah ayetini indiriyor, buyuruyor ki biz iman ettik demeyin. Biz mümin olduk demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Biz de İslam'i kabul ettik, Müslümanlardan olduk deyin. Allah bu ayeti indirince sahabe sordu, Ya Resulallah, bu ayete göre biz iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bunun arametleri vardır. Bunun arameti Allah, bir kurunun gönlüne, İman nurunu indirirse, o gönül latif sahralar gibi genişler. Kalbi genişliyor önce. O kişi, Allah'ı sever, Allah için sever. Allah'ı sevdiği için, Allah'ın sevdiğini sever. Başka bir alameti de, bu imandan sonra o küfre düşmekten, bu imanı kaybetmekten, Ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Bu imanına, Allah'a olan bu sevgisine öyle sarılır. Evet. Demek ki mümin olabilmek için Allah ile Allah'a iman etmek gerekiyor. Allah'ın isimlerini sevmesi gerekiyor ki o isimler O'nda tecelli etsin. Sevmezse tecelli etmez. Allah'ı ne kadar sevdiyse, Allah'ın isimlerini ne kadar sevdiyse Allah'ın o güzelliği O kadar O'nda tecelli eder, üzerinde görünür. Sadece bu bir görüntü değildir. Hayatı yaşarken, Allah'ın o isimlerine göre kullarına, mahlukata muamele eder. Nasıl mesela? Birinde Allah'ın Rahim ismi tecelli ederse insanlara rahmetle muamele eder. Allah'ın Hakim ismi tecelli ederse hikmetle bakar. Allah'ın koyduğu yerde onu görür, ona göre muamele eder. İnsana hazreti insan olarak muamele eder. Eşyaya eşya olarak hizmetine verilmiş bir madde olarak muamele eder. İnsan şerefini malından, mevkisinden almaz. O mal, o mevki eğer Allah yolunda sarf ediliyorsa, yani insana hizmet ediyorsa, hizmet ettiği kadarıyla da geldiğidir, kıymetlidir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer Allah katında dünyanın sivri sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı, Allah, onu kafire vermezdi. Kendisine isyan edenlere, inkar edenlere vermezdi dedi. Allah katında dünyanın sivri sineğin kanadı kadar degeri yoktur dedi. Hatta sivri sineğin bir kanadı kadar dedi. Ama bir de ben müminim, ben müslümanım deyip, dünyaya verdiği kıymete bir bakalım. Bir insana bakarken, malına, mevkisine göre ona kıymetle gel veriyor. İşte bu, hikmetle bakış değildir. Bu zulümdür. Dünyayı, dünya hayatını, dünya malını insanın üzerinde tutmuş. İnsanın kıymetini malına göre, mevkisine göre ölçüp biçiyor. Bu Allah'ın hakim ismine iman etmemiş demektir. Allah'ın hekim ismine iman etmediği için Allah'ın Hakim ismi onda tecelli etmemiş hikmetle bakmıyor. Dolayısıyla hikmetin zıddı zulüm diyor. ediyor. Kendine zulüm ediyor, insana zulüm ediyor, eşyaya da zulüm ediyor, maddeye de ediyor. Onun hizmetinde olması gerekirken onu put haline getiriyor. Hakim olabilmek için Allah ne buyurdu? Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, ey insan demektir. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, yemin olsun ki. Allah Kur'an'ın hikmet dolu olduğunu söyledi. O zaman eğer biri hikmet ehli olmak istiyorsa, hikmeti anlamak istiyorsa, neyi anlaması lazım? Kur'an'ı anlaması lazım. Allah'ın ne söylediğini, ne söylemek istediğini anlaması lazım. Dinini Rabbinden öğrenmesi lazım. Kendini, Rabbi onu nasıl tanıtmışsa öyle tanıması lazım ki gerçekten tanısın, tanımış olsun. Yoksa zahiri bir gözle kendine bakıp ya da birilerinin evet. anlatmasıyla, öğretmesiyle, ben insanı tanıdım demek, insanın kendisine, insanlara yaptığı en büyük zulüm olur. Evet. Hikmet, Allah'ın bak dediği, gör dediği yerden bakıp görmektir. Eğer biri Allah'a göre bakmıyorsa, Kur'an'a göre bakmıyorsa... Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarıyla nazar etmiyorsa, Allah'ın nazarıyla nazar etmiyorsa, bu durumda o hikmetten mahrum kalmıştır. Kendini anlamaktan, tanımaktan mahrum kalmıştır. İnsanın kendisine hikmetle bakması, Allah'ın onu koyduğu yerde durması demektir. O yerde durup, Allah'ın Emrettiği gibi, sevdiği gibi, istediği gibi, muradına göre hareket etmesi, yaşanması demektir. Yani Hazreti İnsan olarak durup, Hazreti İnsan olarak yaşanması demektir. Eğer biri hikmetle bakarsa, hayatın bir imtihan olduğunu anlar. Evet, Allah dünya bir imtihan yeridir. Geçici bir hayattır dedi. Ebedi olan hayat Allah katındadır dedi. Ebedi olan ahiret yurdudur dedi. Allah müminler için cenneti tercih etmiştir dedi. Eğer dünyayı böyle anlamazsa kendi bakışıyla bakmıştır. Allah'ın hikmetini yok saymıştır, muradını yok saymıştır. Allah böyle söylemiş ama ben böyle yapıyorum demiştir. Eğer hikmetle dünyaya baksa, biraz önce söyledim, sivrisineğin kanadı kadar kıymet değer vermez. Eğer o insana hizmet ediyorsa, onunla ebedi hayat kazanılıyorsa o kıymetlidir. Kıymetini ahiretten alıyor yani. Bağımsız olarak onun hiçbir kıymeti degeri yoktur dünyanın. Eğer biri hikmetle bakarsa, aynı şekilde... Musibet geldiğinde, bela geldiğinde, hastalık geldiğinde, yokluk geldiğinde bunu bir imtihan olarak görür. Ne buyurur Ayet-i de? Fe inne meal usru yusren, inne meal usru yusra. Her zorluğun arkasında mutlaka bir kolaylık vardır. Ama mutlaka bir kolaylık vardır dedi. İki sefer tekrar etti Allah. Eğer biri hikmetle bakarsa sıkıntıya boğulmaz. Umutsuzluğa asla kapılmaz. Niye? Niye? Onu yaratan Allah ona vaat etmiştir. Bu sıkıntının arkasında mutlaka bir kolaylık vardır. Ama mutlaka vardır demiştir. Hatta iki kolaylık vardır demiştir. İki kolaylık ne demek? Biri ebedi hayatın için, biri de dünya hayatın için sana kolaylık veririm dedi. Sana bunu ikram ederim dedi. Yeter ki sen bunu imtihan olarak bil, yeter ki sabret. Yeter ki itiraz etme, isyan etme demektir bu. Hikmetle bakan evet, imtihanı, sıkıntıyı, musibeti, belayı, yokluğu böyle görür. Bilir ki O'nu yaratan Rabbi, Rahman ve Rahim. Bilir ki O kerimdir. Eğer ikram etmemişse, nimeti kısmışsa bunda bir muradı vardır. Mutlaka O'nun için bu hayırdır. Bu böyle gerekiyor şu anda. Hikmetle bakan mutlaka bunu görür, anlar. Sıkıntıya düşmez, bunalıma düşmez, isyan etmez. Ne der? Rabbim ne yaparsa güzel olan odur der. Hikmetle bakıyor. Rabbini anlamaya çalışıyor. O biliyor ki, Rabbi onu seviyor. Herkesten daha çok. Çünkü o yaratandır. O ilahtır buyurdu. Sevendir. Sevilmeyi de isteyendir. Kim Allah gibi sevebilir haşa? Hiç kimse bizi bilmezken, tanımazken, hatta biz yokken bizi seviyordu. Ana karnındayken seven oydu. Ölürken ne buyurdu ayet-i kerimede? Öldüğünüzde. Baş ucunda insanlar toplanır ama buyurdu biz onların hepsinden ona daha yakınız dedi. Kurunu huzura alırken ben herkesten daha yakınım dedi. Evet. Hiç kimse Allah'ın yakın olduğu gibi yakın olamaz. O'nun sevdiği gibi sevemez. O'nun rahmet ettiği gibi rahmet edemez. O'nun kurunun hesabını yaptığı gibi yap yapamaz. Eğer Rabbimiz'in güzelliğini, isimlerini eğer anlarsak, O'nun Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Kerim olduğunu, yanlış yaptığımızda afuv olduğunu, gafur olduğunu, mağfiret ettiğini anlarız. Bunu tadarız. Hikmete bakarsak bunu tadarız. Rabbimiz'in bize yaptığı muameleyi görürüz, bunu tadarız. Evet. Aynı şekilde Allah ona nimet verdiğinde, Mevki verdiğinde, mal verdiğinde hikmetle bakar. Rabbim bunu bana, ebedi hayatımı bununla kazanayım diye vermiştir. Deyip ne yapar? Rabbinin emrettiği gibi onu kullanır. O, mara kul olmaz. Dünyaya, mevkiye kul olmaz. Ne yapar? Onun emanetçisi olur. Emaneti sahibine teslim eder. Onunla ebedi hayatını satın alır. Onun için Allah ayet kerimede ne buyuruyordu? Herkes peşinden ne gönderdiğine, ahireti için neyi takdim ettiğine baksın. Huzurumuza geldiğinde onu daha azimiyle bulur. Onu onun için katlarız. Göndermemiş de bir şey yok yani. Bana böyle baktığında, dünyaya böyle baktığında ne yapar? Nimet olduğunda da Allah'ın kendisinden onu nasıl kullanılması istediğini bilir ve ona göre hareket eder. Onun için eğer biri hikmet ehli ise ister nimet olsun ister musibet olsun o hayatla barışıktır. O Allah ile barışıktır. O kendisiyle barışıktır selamettedir isyan etmez hangi halde olursa olsun Allah'a itiraz etmez eğer biri isyan ediyorsa hikmetini anlamadığı içindir Allah'ın muradını hikmetini anlamadığı içindir bu niye böyle oluyor deyip yanlış gördüğü içindir daha önce anlatmıştım Mesela, farz edelim ki Allah bize bir gün boyunca sen neyi istersen senin gibi olsun, senin gibi, istediğin gibi yaratacağım dese, ister kendin için, ister insanlar için, ister dünya için, neyi istersen onu yaratacağım dese, herkesin kendine göre mutlaka bir duası vardır. Herkes mutlaka kendine göre bir şeyleri değiştirmek ister. İnsan kendisi için dünya nimetini ister, mevki ister, servet ister kendisi için, istediklerini ister. Eğer insanları düşünüyorsa ne der? İnsanlar hepsi Hidayete ersün der. Herkes Müslüman olsun der. Bütün hastalar iyi olsun, hiç kimse hasta olmasın der. Hiç kimse fakir olmasın, herkes zengin olsun der. Herkes kendine göre mutlaka bir şeyler ister. Bu hikmetle bakış değildir yalnız. Eğer biri hikmet ehli ise, Hikmetle bakıyorsa, nedir buna karşılık? Ya Rabbi, sen neyi nasıl yaratmışsan, nasıl muamelede bulunmuşsan, her şey yerli yerindedir. Eğer ben bir şeye bu yerinde değil, bunu değiştir dersem, ben zalimlerden olurum der. Sen güzel yapmadın mı ki, bir de ben sana şunu şöyle yap diyeyim. Ben bundan sana sığınırım der. Hikmetle bakış böyledir. Allah'ın hikmet isminin, hakim isminin tecellisine mazhar olmak böyledir. Onun için ne dedik? Hiç, hiçbir şey yaratılış itibariyle, Allah'ın yaratması itibariyle, şer değildir, hayırdır. Allah'ın bir ismi de hayırdır. Allah her neyi yaratmışsa o hayırdır. Onu yerinden edince şer olur. Niye yerinden ediyor? Hikmetle bakamadığı için. zulmettiği için. Mesela Allah üzümü yaratmıştır. Üzüm nimettir. Ama onu alıp şarap yaptığımızda ne olur? Onu yerinden etmiş oluruz. etmiş oluruz. Ne olur? Sarhoş eden, aklı örten bir şey olur. Sonra hem kendimizi hem başkalarına etmiş oluruz. Bu durumda gayri şerre çeviren kimdi? İnsan. Hikmet ehli olmadığı için gayri şerre çevirdi. Onun için bizzat hî şer, şer'in varlığı yoktur. Ne zaman ki kul hikmetle bakıp eşyayı, varlığı yerine koymadıysa, onu yerinden ettiyse, başka türlü ona, Allah'ın emrettiğinin dışında ona bir muamelede bulunduysa, evet, o şer olur. Onun için Amentü'yü okurken ne diyorduk? Allah <mînallâhi> teala hayri ve bel kadri hayri ve şerrı minallahi teala. Hayır ve şer Allah'tandır. Denildi. Kesinlikle bu yanlış. Bu Allah'a iftiradır. Dese ki biz böyle öğrendik, olabilir. Mutlaka bunu söyleyenler onlar da onların da bir muradi vardır. Sürediği zamanda öyle gerekmiş. Ne demek lazım? Hayrihi Allahu ta'ala. Şer, şer kuldandır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. De ki bütün iyilikler, bütün güzellikler, hayırlar size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Bütün şerler kendi <gülüyor> nefsinizdendir. Evet. Şerri kendi nefsimize isnat ediyoruz. Hayri Allah'a isnat ediyoruz. Hazreti Adem, Cennette Allah'ın yaklaşmayın dediği meyveyi yedi, kendine zulmetti. Allah öyle buyurdu. O Hava annemiz kendine zulmetti. Ne dediler? Biz kendimize zulmettik dediler. Allah da onları affetti. Şeytan ne dedi? Şeytan ben kendime zulmettim demedi. Beni saptırmana karşılık ben de onlara düşmanlık yapacağım dedi. Suçunu Allah'a attı. Onun için bir kul şer Allah'tandır derse... Hayır ve şer Allah'tandır derse Allah'a iftira atmış olur. Hayır Allah'tandır, şer de günün kendi nefsindendir. Allah insana irade vermiş, kudret vermiştir. Kadir isminden bir cüz vermiştir. İradesinden bir cüz vermiştir. Onun için cüzi irade diyoruz. Herkes kendi tercihiyle ya cennete gider, ya cehenneme ...bu tercihini bizzatı kendisi yapmıştır. Evet. Aynı zamanda cahil... ...bir şey bilmeyen demek değildir. Cahil, kendini bilmeyendir. Cahil, Rabbini bilmeyendir. Rabbini bilmiyorsa kendini de bilmiyor. Kendini bilmiyorsa Rabbini de bilmiyor. Cahil deyince... Bilgisi olmayan demek değildir. Cahil deyince neyi anlamamız gerekiyor? Kendini bilmeyen. Rabbini bilmeyen. O isterse 10 tane diplomasi olsun. O cahildir. Kendini bilmiyorsa, Allah'ın onu koyduğu yeri bilmiyor ve orada durmuyorsa, Hazreti insan gibi durmuyorsa, derdi ebedi hayatı değilse, Allah'ın rızası, dostluğu değilse o cahildir. Evet. İnsana bakış dedik, Bir Allah'ın yeryüzündeki halifesi, hayata, olaylara, meselelere bakış, hikmetle olmalı ki, ne yapmamız gerektiğini bilelim, imtihanı kazanalım. Aynı şekilde mesela, deliller vardır. Nasıl bakacağız hikmetle? Hikmetle bakılmayınca ne denir? Allah sanki ona zulmetmiş gibi. Hiç kimse Allah'tan alacaklı değildir. Allah dileseydi bizi taş olarak da yaratırdı. Hayvan olarak da yaratırdı. Biz insan olmanın karşılığında Allah'a herhangi bir ödemede bulunmadık. Ama Allah bize insan olma, Hazreti insan olma imkanını verdi. İnsan olup olmamak bizim kendi elimizdedir. Allah kafirler için, cehenneme gidenler için, ayetlerini dinlemeyenler için ne buyurdu? Onlar hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağı. Yiyor. Demek ki suret itibariyle insanın insan olması, insanı insan yapmıyormuş. O manevi olarak iman etmemişse, Allah'a iman etmemişse, Allah'ın onu koyduğu yerde durmuyorsa, Rabbini dinlemiyorsa, peygambere tabi olmuyorsa, onu kendine örnek alıp O'nun gibi olmaya çalışmıyorsa bu durumda nasıl bir duruma düşer? Hayvandan daha aşağı bir duruma düşer. Düşer, cehenneme giderken de hayvan olarak gider. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Allah'ın cehennem ehline hitabından sonra buyurdu ki onlar hayvan gibi olur. Ayet-i buyurdu. Cehennem ehli Malik'e o cehennemin sorumlusuna yalvarırlar, Rabbimiz bir sefer bizimle konuşsun diye. Buyurdu ki, nice bin yıl geçmiştir yalnız bu arada. Buyurdu ki, Allah cehennem eline hitap eder. Buyurur ki, susun, bir daha benimle konuşmayın. Allah cehennem eline bu hitabı yaptıktan sonra onlar hayvan gibi olur dedi. Konuşmak istediklerinde devenin bügülmesi gibi bir ses çıkarırlar dedi sadece. Artık konuşamıyordu, hayvan olmuş. İnsan olmayı tercih etmek veya hayvan olmayı tercih etmek kendi elimizdedir. Allah bizi insan olmamız için yaratmıştır ve bizim için terciheni böyle yapmıştır. Bizim üzerimizdeki muradı, hikmeti Hazreti İnsan olmamızdır, cennete gitmemizdir. Ama biz Allah'ın bizim için tercih ettiğini tercih etmezsek, kabul etmezsek, kendi tercihimizde hayvan olmayı tercih etmişiz demektir. Mesela bir sakata bakarken, bir köre bakarken, bir deliye bakarken, bir sağıra bakarken nasıl bakmamız gerekiyor? Her bir insan Allah'ın kitabıdır. Her bir insan ayettir. Mutlaka onu ayet olarak okumak gerekiyor. Neyin ayetidir? Şükür ayetidir. Deliye bakıp yarın kimin daha güzel konumda olduğunu kimse, olacağını kimse bilemez. O deli cennete gider, sen cehenneme gidersin. Onu burada küçümsemiş olabilirsin. Ölçü o değildir. Bir deliye bakarken aklının şükrünü yapman lazım. Akıl şükrü, Aklın şükrü. Deliği görmeyene kadar akıl nimetini takdir etmek mümkün değildir. Onu görünce aklına şükrediyorsun. Bir körü gözünce gözüne şükretmen lazım. Her biri bir ayet. Ayet gibi okuman gerekiyor. Yoksa ona bakıp onu küçümsersen Allah yarın senin de gözünü alır. Senin de aklını alır. Yarına kimsenin garantisi var mı? Bir an sonraya garantimiz yoktur. Ya da ayağı olmayan birine bakıp onu küçümsetsek, yarın senin iki ayağın da olmayabilir. Bu yanlış bakış, bu hikmetle bakış değildir yani. Bakıp, Allah'ın bize verdiklerine şükredip, o akıl nimetinin, göz nimetinin, kulak nimetinin, ayak nimetinin şükrünü eda etmemiz gerekir. Yani Allah yolunda onları kullanıp, ebedi hayatımızı kazanmaya çalışmamız gerekir onunla. Bir de ne buyurdu? Rabbinin yoruna hikmetle davet et dedi. Rabbinin yoruna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle dedi. En güzel söz neyse onu söyle. Muhatabınla mücadeleni en güzel şekilde yap dedi. Biri Allah'a davet ediyorsa hikmetle davet etmesi lazım. Yani Allah'ın muradına uygun, muhatabını tanıyarak, ona Hazreti İnsan nazarıyla nazar ederek, sen Hazreti İnsan'ı davet ediyorsun, sen bu daveti Allah adına yapıyorsun. Allah adına Allah'a nasıl davet edilir? Allah'ın güzelliğine davet edilir. Allah'a harife olmaya davet edilir. Hikmetle davet böyledir. Onun yeri ona tanıtılır nerede durması, nasıl durması gerektiği ona öğretilir. Hikmetle davet böyledir. Bu yapılırken en güzel şekilde, en güzel şekilde ne demek? En güzel konuşan Allah. Onun kelamıyla, onun ayetleriyle davet etmek gerekir. Yoksa kendi kendine okumuş, şiir gibi konuşmuş, hiçbir işe yaramaz. Bu hikmetle davet değildir. Ya da onu küçümseyerek sen bilmiyorsun, dur ben sana öğreteyim. Bu hikmetle davet değildir. Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken ne dedi? Ona yumuşak söz söyle. Ona güzel söz söyle. Güzel muamelede bulun. Muhatabın Firavun'dan daha kötü değildir. Bakıyorsun biri namaz kılmıyor. Öyle küçümsüyor ki onu. Sen namaz kılmıyorsun. Senin durumun şöyledir. Hüküm veriyor. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Önce iman, sonra, sonra ahlak, sonra ibadet. Eğer iman yoksa, gece gündüz ibadet yapmış olsak bile Allah onu kabul etmez. Önce iman. İman etmeden amel etmeye çalışıyoruz, ibadet yapmaya çalışıyoruz. Bu bize bir şey kazandırmaz. Çocuklarımıza imanı öğretmeden... Ameli yaptırmaya çalışıyoruz. Hadi namazı kıl diyoruz. Oysaki eğer ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Buyurdu ki çocuklarınızı yetiştirirken onlara la ilahe illallah dedirtin. Bırakın korkmayın. Önce la ilahe illallah dedirtmen lazım. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah Allah. Allah! Seni seven Allah'tır. Sevilmeye layık olan Allah'tır. Hesabı yapılmaya layık olan Allah'tır. Rızası kazanılmaya layık olan Allah'tır. Önce bir la ilahe illallah dedir, sen bırak o namazı da kılar. Beş vakit el, on vakit kılar. Aşkla, muhabbetle kılar. Kıldığı namaz mirac olur. Yoksa zorla kıldırıyorsun sıkıntıyla, iki gün kılıyor, üç gün kılamıyor. Ya da gördüğünde kılıyor, görmediğinde kılmıyor. Hikmeti anlamadığı içindir. Allah'ın muradını anlamadığı içindir. Birilerine zorla ibadet yaptırırsak Allah onu kabul eder mi? Onun yaptığı ibadeti kabul eder mi? Etmez. Adamı münafık yapmışsın. Hiç farkında olmadan adamı Allah katında münafık konumuna sokmuşsun. Böyle olmaz. Daha önce cahildi, zorladın onu münafık oldu. Eğer cahilse, bilmiyorsa Allah'ı sevememişse tanımadığı içindir. Sen ona Rabbini tanıtmak için ne yaptın? Nasıl tanıttın? Allah hepimizi Allah'ın Hakim ismine iman edenlerden eylesin. Amin. Hikmeti bahşettik kullarından eylesin. Amin. Hikmetle bakıp, hikmetle anlayıp, hikmetle yaşayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi zarimlerden eğlenmesin. Amin. Hikmetten mahrum olanlardan eğlenmesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.